Bismillahirrahmanirrahim Casiye Suresi Mekki surelerden bir suredir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden beşe kadar Mim. Kitabın indirilmesi aziz, hakim, Allah'tandır. Muhakkak ki göklerde ve yerde müminler için ayetler vardır. Sizin yaratılmanızda ve yeryüzüne yaydığı her canlıda yakinen inanan topluluklar için ayetler vardır. Gece ve gündüzün değişmesinde ve Allah'ın gökten indirmiş olduğu rızıkla ölümünden sonra yeri diriltmesinde, rüzgarları yönetmesinde akleden bir kavim için ayetler vardır. Teh. Bu surede huruf-u mukatta dediğimiz harflerle başlıyor. Manasını Allah subhanahu ve teala bilir. Rabbimiz subhanahu ve teala yarattıklarını nimetleri üzerinde gökleri ve yeri yaratmış bulunduğu yüce kudreti konusunda düşünmeye teşvik veriyor. Onlar göklerde ve yerdeki muhtelif cins ve çeşitlerde melekler, cinler, insanlar, hayvanlar, kuşlar, Vahşi hayvan ve kuş haşerat, denizdeki çeşitli sınıflardan yaratıklar, gece ile gündüzün hiç durmaksızın birbiri peşinden gelmesi üzerinde düşünmelidirler. Gece karanlığı ile gündüz ise aydınlığı ile devamlı olarak birbiri peşinden gelmekte. Onlar Allah'u Teala'nın ihtiyaç zamanında buluttan indirmiş olduğu yağmur üzerinde de düşünmelidir. Allah subhanahu ve teâlâ'nın yağmuru rızık olarak isimlendirilmesinin sebebi rızkın onunla meydana gelmesindendir. Ölümünden sonra yeri diriltmesinde, kupkuru içinde bitki veya herhangi bir şey yokken orayı diriltmesinde elbette akleden topluluklar için ayetler vardır buyuruyor. 6'dan 11'e kadar işte onlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hak ile okuyoruz. Artık Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanırlar? Yalancı, günahkar her kişinin vay haline. Kendisini okunan Allah'ın ayetlerini dinleyip de sonra onları hiç duymamış gibi büyüklük taslamakta direnir. Ona elim bir azabı müjdene. Ayetlerimizden bir şey öğrendiğinde onu alaya alır. İşte onlara horlayıcı bir azap vardır. Arkalarından da cehennem. Kazandıkları şeylerde Allah'tan başka edindikleri veliler de onlara bir fayda vermez. Ve onlar için büyük bir azap vardır. Bu hidayettir. Rablarının ayetlerini inkar edenlere gelince çetin ve elim bir azap vardır. Rabbimiz oku ve teala işte bunlar Allah'ın ayetleridir. İçindeki hüccet ve delillerle Kur'an'dır. Haktan gelen gerçeği içermektedir. Madem ki onlar bu ayetlere iman edip boyun eğmemekte, o halde Allah'tan ve Allah'ın ayetlerinden sonra onlara hangi söze inanacaklar? Yalancı, günahkar, her kişinin vay haline ki yalancı çokça yemin eden alçak sözle fiillerinde günahkar Allah'ın ayetlerini inkar edenleri bay haline kendisine okunan Allah'ın ayetlerini dinleyip de sonra onları hiç duymamış gibi büyüklük taslamakta küfür inat büyüklerine ve inatlaşmada direniyor ona kıyamet ki Allah katında elim yakıcı elem verici bir azabı haberleri müjdele. Ayetlerimizden bir şey öğrendiğinde, Kur'an'dan bir şey ezberlediğinde, onu inkar edip alay alır, işte onlara Kur'an'ı hor görüp alay etmeleri karşılığında horlayıcı bir azap vardır. Müslüm'de gelen bir rivayette, Allah Resulü ve Vesselam, düşman eline geçer korkusuyla, Kur'an'ın seferlerde düşman arazisine götürülmesini yasaklamıştı. Evet. İşte bu Kur'an bir hidayettir. Rablarının ayetlerini inkar edenlere çetin ve elin bir azap vardır. 12'den 15'e kadar emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri ve lütfedip verdiği rızkı aramanız için denizi size boyun eğdiren Allah'tır. Umulur ki şükredersiniz. Göklerde olanları, yerde olanları, hepsini size müsahhar kılmıştır. Elbette ki düşünen bir kavim için bunda ayetler vardır. İman edenlere söyle. Allah'ın günlerinin geleceğini ummayan kimseleri bağışlayıp geçsinler. Çünkü Allah her kavmi yaptıklarıyla cezalandıracaktır. Her kim salih amel işlerse kendine lehinedir. Kimde kötülük yaparsa aleyhinedir. Sonra Rabbınıza döndürüleceksiniz. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kullarına olan nimetlerini zikrediyor. Gemileri taşımasını emrederek denizde yüzen gemilere onlara musahhar kıldığını, çeşitli ticaret ve kazanç yollarıyla Allah'ın lütfedip verdiği rızkı aramanız için denizi size boyun eğdirdiğimi söylüyor. Artık uzak iklimler ve ufuklardan size celbedilip getirilen faydaların husulünü bunları görerek belki şükredersiniz. Göklerde olan yıldızları, yerde olan dağları, denizleri, nehirleri ve istifade ettiğiniz her şeyi size müstahha kılmış. Bütün bunlar onun lütfu, ihsanı ve bağışlaması Bunların hepsi tek ve ortağı olmayan Allah katındadır. Elbette ki düşünen bir kavim için da ayetler vardır. İman edenlere söyle Allah'ın kafirleri cezalandırma günlerinin geleceğini ummayan kimseleri bağışlayıp geçsinler. Onları hoş görsünler ve onların eziyetlerine katlansınlar. Evet. Bu İslam'ın başlangıcındaydı. Onlar müşriklerin ve kitap ehlinin eziyetlerine sabredeceklerdi ki bu onların kalplerini İslam'a ısındırmak içindir. Müşrikler ve ehli kitap inatlaşmalarında ısrar edince Allah subhanahu ve teala müminlere onlarla savaşı ve cihadı meşru kılmıştır. 16'dan 20'ye kadar Andolsun ki biz İsrailoğullarına kitabı, hükmü ve nübüvveti vermiştik. Onları temiz şeylerden ızıklandırmış. Ve dünyalara üstün kılmıştık. Ve onlara emirden burhanlar verdik. Ama onlar, Kendilerine ilim geldikten sonra, Aralarındaki çekememezlikten dolayı, Ayrılığa düştüler. Elbette Rabbin, Ayrılığa düştükleri şeyler hakkında, Kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Sonra, Sonra, seni de emirden bir şeriat üzere kıldık. Öyleyse sen ona uy, sakın bilmeyenlerin heveslerine uyma. Muhakkak ki onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda veremezler. Doğrusu zalimler birbirinin velileridirler. Allah da mutlakilerin velisi. Bu insanlar için açık belgeler kesin olarak inanan bir kavim içinde hidayet ve rahmettir. Rabbimiz Suhan-ı kendilerine kitaplar indirme, peygamberler gönderme ve hükümranlığı onlara bahşetme suretiyle İsrail oğullarına vermiş olduğu nimetleri zikrediyor. Evet, ama onlar bu kadar nimetten sonra kendi zamanlarında dünyaya üstün kılınmalarına rağmen, onlar kendilerine ilim geldikten sonra, aleyhine deliller ve hükşetler konulduktan sonra, aralarındaki sır çekememezlikten, birbirine karşı tecavüzkar olmalarından dolayı, ayrılığa düştüler. Ey Muhammed! Elbette Rabbin ayrılığa düştüğü şeyler hakkında, kıyamet günü aralarında adaletle hüküm verecek ve aralarını ayıracaktır. Bu ayet-i onların yollarına gitmemeleri, ve usullerini takip etmemeleri için bu ümmete bir uyarıda bulunulmaktadır. Allah bizleri iman ehlinden kılsın. 21'den 23'e kadar Yoksa kötülüklere kazananlar ölümlerinde ve taallüklerinde kendilerini iman edip salih amel işleyen kimseler ile bir tutacağımızı mı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. Ta ki her nefis zulme uğratılmaksızın kazancına göre karşılık görsün. Gördün mü o kimseyi ki heva ve hevesini kendisine ilah edinmiş, bilgisi olduğu halde Allah onu şaşırtmış, kulağını kalbini mühürlemiş ve gözüne perde koymuştur. Allah'tan sonra onu kim hidayete eriştirebilir? Hala düşünmeyecek misiniz? Rabbimiz subhanahu ve teala müminlerle kafirlerin eşit olmayacaklarını haber veriyor ve cehennemliklerle cennetlikler bir değil kurtuluşa elmiş kimseler cennetliklerdir buyuruyor. Evet. 24'ten 26'ya kadar hayat ancak bu dünya yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak dehir helak eder dediler. Oysa onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Başka değil. Onlar sadece zannediyorlar. Ayetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman doğru sözlüler iseniz babalarımızı getirin bakalım demekten başka bir ücretleri yoktur. De ki Allah diriltir sizi sonra öldürür. Sonra hakkında hiçbir şüphe bulunmayan o kıyamet gününde toplar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Allah-u ve Teala burada dehri, kafirlerle kıyameti inkar eden ve maddeci kafirlere uyan Arap müşriklerinin sözlerini haber veriyor. Hayat ancak bu dünya yaşadığımızdır, ölürüz ve yaşarız dediler. Sadece bu dünya yurdu var, bir kavim ölürken diğeri yaşamakta. Allah'a dönüş ve kıyamet yoktur. Kıyamet gününü inkar eden Arap müşrikleriyle işlerindeki ilahiyetçi filozofların söyledikleri bunlar. Allah onları kahretsin. Onlar ilk yaratılmayı ve Allah'a dönüşü inkar etmektedir. Eh. Ali vesselam aleyhi ve Adem Allahu Teala buyuruyor ki, Adem oğlu bana eziyet veriyor. O dehre seviyor ki dehir benim. Emir benim elimdedir. Gecesini ve gündüzünü evirip çevirmekteyim buyurmuştur. Din Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Rabbimiz Dehre sövmeyin, dehir benim. Zaman'a sövmeyin, zaman benim buyurmuştur. Evet. 27'den 29'a kadar Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün, işte o gün, batıla saplananlar Hüsran'da kalırlar. Her ümmeti dizüstü çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Bugün size yaptıklarımızın karşılığı verilecektir. Bu kitabımız sizin aleyhinizi hak ile konuşuyor. Şüphesiz biz yaptıklarınızı bir bir, kaydediyorduk. Allah subhanahu ve teala göklerin ve yerin maliki dünya ve ahiretin her ikisinde de yegane hakim olduğunu haber verip duyuruyor ki kıyametin kopacağı gün işte o gün batıla saplananlar Allah'ı inkar eden Allah'ın peygamberlerine indirmiş olduğu apaçık ayetleri ve delilleri inkar ederler üstlanda kalanlar buyuruyor. Her ümmeti o gün şiddet ve azametinden diz üstü çökmüş görürsün. Bu cehennemde olanlardan haberdir kardeşlerim. Cehenneme getirildiği zaman öyle bir gürültü olur ki herkes korkudan diş çeker. Evet. Allahu Teala bizleri rahmetiyle yardılasın. Sevdiği, razı olduğu amelleri işlemeyi bizlere nasip etsin. Bu kitabımız sizin aleyhinize hak ile konuşuyor. Fazlalık ve noksanlık olmaksın. Bütün emellerinizi karşınızda hazır ediyor. Rabbimiz oku ve Teala başka bir ayetinde kitap konulduğunda suçlular onda yazılı olandan korktuklarını görürsün. Vah bize, ey vah bize bu kitap nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmaksızın hepsini saymış derler. Çünkü bütün işlediklerini hazır bulurlar ve Rabb'in kimseye asla zulmetmez. 30'dan 37'ye kadar iman edip salih amel işlemiş olanlara gelince Rab'ları onları rahmetine girdirir apaçık kurtuluş işte budur. Küfredenlere gelince ayetlerimiz size okunmuş, siz de büyüklük taslayıp mücrim bir kavim olmuştunuz değil mi? Allah'ın vaadi haktır ve kıyamet günü hakkında hiç şüphe yoktur. Denildiği zaman siz demiştiniz ki kıyamet nedir bilmiyoruz. Ancak bir takım tahminlerde bulunuyoruz. Onun hakkında kesin bir bilgi de elde etmiş değiliz. Onlara yaptıkları işlerin kötülükleri belli oldu ve alaya aldıkları şeyler kendilerini kuşattı. Denilir ki, siz nasıl bugüne kavuşacağınızı unuttuysanız, biz de sizi unuttuk. Barınacağınız ateştir. Yardımcılarınız da yoktur. Bunun, bunun böyle olmasının sebebi, Allah'ın ayetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmış olmasıdır. İşte o gün oradan çıkarılmayacaklar ve özürleri de dinlenmeyecektir. Ham göklerin Rabb'i, yerin Rabb'i ve alemlerin Rabb'i olan Allah'a mahsustur. Göklerde de yerde de büyüklük O'nundur. O'dur aziz, hakim. Evet. Allah subhanahu ve teala kıyamet gününü yalanlayan o insanlara kıyamet günü yaratıkları hakkında hükmünü haber veriyor. Ve diyor ki harfleriyle iman edip organlarıyla dine uygun, tertemiz ve salih amel işlemiş olanlara gelince Rabları onlara cennete koyup rahmetine girdirir. Evet. Bir hadis-i şerifte allah Teala cennete sen benim rahmetimsin, dilediklerime seninle rahmet ederim buyurmuştur. Allah bizi ona koysun. Apatik kurtuluş işte budur. Küfredenlere gelince, ayetlerimiz size okunmuş, siz de büyüklük taslayıp mücrim bir kavim olmuştunuz, değil mi? Onlara bir azarlama olarak şöyle denilecek. Size Rahman'ın ayetleri okunmuş ve işittiğiniz zaman onlara tabi olmaktan büyük denerek yüz çevirmiş, kalplerinizdeki yalanlamaya ilave olarak yaptıklarınızdan mücdün bir kavim olmuştunuz değil mi? Müminler size Allah'ın vaadi haktır ve kıyamet günü hakkında hiç şüphe yok denildiği zaman siz dediniz ki kıyamet nedir bilmiyoruz. Ancak bir takım tahminlerde bulunuyoruz. Onun hakkında da kesin bir bilgimiz yok. Allah ve teala onlara yaptıkları işlerin kötülükleri amellerinin karşılığı olan azap belli oldu. Ve alaya aldıkları şey azap ve cezalandırma kendilerini kuşattı. Bunun böyle olmasının sebebi Allah'ın ayetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmış olmasını. Evet. Sizi bu şekilde cezalandırmamızın sebebi Allah'ın sizin karşınıza diktiği hütçetleri alaya almanız ve onlarla istihza etmenizdir. Bir de dünya hayatı sizi aldattı. Siz sadece onda huzur buldunuz ve böylece hüsrana uğrayanlardan oldunuz. Hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi, Rabbi. göklerin ve yerin, onlarda olanların maliki ve alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde de yerde de büyüklük O'nundur. Evet. Allah subhanahu ve teala azamet benim gömleğim şibriya benim kaftanım bu ikisinden hangisinde kim benimle çekişirse onu ateşe koyarım diyor. Allah subhanahu ve teala bizleri razı olduğu kulların arasına koysun rahmetini bizden esirgemesin bize merhamet etsin Hacısın ve cennetine koyduğun kulların arasına bizleri de koysun. Alhamdülillah Rabbil Alemin.